Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kur'an-ı Kerim'in 12. suresine Rabbimin lütfu inayetiyle başlayacağız inşallah. Bu sure sayesinde veya bu sure sebebiyle Yusuf aleyhisselamın bu ümmet arasında özel bir yeri vardır. Bizim anlayışımızda, bakışımızda, peygamberler arasında surenin muhtevası dolayısıyla surenin onun kıssasını çok mükemmel ve farklı Kur'an-ı Kerim'de alışa geldiğimiz kıssalardan değişik bir üslupta ele alması itibariyle çok önemlidir. Değişik bir suredir Velhasıl. Her bir surenin kendine göre çok güzel farklı, kendisini başkalarından ayıran özellikleri var. Teşbih'te hani hata olmaz derler ya. Bakın hepimiz insanız. İnsan olmamız hasebiyle hepimizin Benzer özellikleri var. Elimiz var, ayağımız var, başımız, kaşımız, gövdemiz, gözümüz, hepsi var. Fakat yine bütün bu benzerliklerimize rağmen her birimiz ayrı bir kişiyiz. Her birimizin gerek fiziksel yapısı, gerek ruhi ve manevi yapısı diğerinden farklıdır. Hele her birimizin kaderi birbirinden tamamen ayrı. He. Usule aykırı da oldu bu barışımızın. Estağfurullah. Barış Şimdi okuyoruz, siz de sık sık söylüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'deki veciz anlatıldı. Tabii bu anlatımı görebilmek için Arapçayı çok iyi bilmek lazım. Biz ya çarpıp bir iki kelime biliyoruz veya hiç bilmiyoruz. Bunu böyle Türkçede mesela şöyle gibi diyebileceğimiz olmaz mutlaka. örneği de? Yani somut bir şekilde nasıl bir anlatım ki bu insan anlatmakta veya da benzerini, benzeri cümleler, ayetler kurmakta acize düştüğü bir anlatım. hissediyoruz ama şeyi yapamıyoruz. Bir iki e, tabii. Ya ya, sabırla. Biraz sonra gelecek zaten Şimdi ayet seviyorum. bunu. Zaten güzel de ben de şey O ayette gelecek. Onu şey edeceğiz inşallah. Benzeri bir ayet var bunu anlatıyor. Ona değinecek. Estağfurullah. Üçüncü ayeti kerime bunu izah ediyor. Şimdi Yusuf aleyhisselam ve bütün sureler her birisi kendisine ait farklı bir özellik. Dedik ki biz insanlar müşterek özelliklerimiz çok. Bütün Kur'an surelerinin de müşterek özelliklerine Allahü Teala'nın indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'in, bu Kur'an-ı Kerim'in bir parçası. Hepsine sure diyoruz. Ama her birisinin ayrı bir ismi var. Bizim ayrı bir ismimiz olduğu gibi. Fakat ayrılık sadece isimde değil, şahsiyetlerimiz de ayrı. Tıpkı sureler gibi veya sureler de bizim gibi. İsimleri de ayrı, şahsiyetleri de ayrı. Dolayısıyla dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de abimizin temas ettiği şekilde Kur'an-ı Kerim'le ve sureleriyle belli bir aşinalığı olan bir kimse kesin olarak bir ayetin veya birkaç ayetin hangi sureden olduğunu bilmese bile bu anlatım şu sureyi andırıyor diyecek bir hale gelebiliyor zamanla. Ve bu ezberliyle alakalı değil. Kur'an'ı ile alakalı bir tespittir. Kur'an bu manada zevk ettire ettire kendisini tanıtıyor. Kur'an'ın <gülüyor> zevki ve her bir surenin ayrı bir kişiliğinin zevkine varmak adı üzerinde zevk hissedilir. Fakat anlatılması o kadar kolay değil. Yani ben hangi şartlarla kendi kendimi veya birisi Kur'an'ı tanıyan birisi kendi kendini geliştirdi de Ali İmran suresinin anlatımını ikisi de Medine'de nazil olmuş olmakla birlikte Bakara suresinin anlatımından Nisa suresinin anlatımını Faraza Nur suresinin anlatımından Araf suresinin anlatımını Faraza Şura, şu Ara Suresi'nin anlatımından ve buna benzer birbirlerine aslında çok benziyor. Dediğim gibi Araf Suresi ile şu Ara Suresi muhteva olarak birbirlerine çok benziyor. Ama her birisinin aynı konu olmakla birlikte anlatımı apayrı bir kişilik. Surelerin hedef ve maksatları da farklı olduğu için anlatımları da farklılık arz edebiliyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de özel bir yeri olan ayrıca bir de kıssalardan bahsettik. Hatırlarsınız geçen surenin yani Hud suresinin geçen dersimizde gördüğümüz son ayetinde son ayetlerinde 120. ayet-i kerimede ki kendisi 120, 123 ayetti. Diyor ki ve kullen nakussu aleyke min enbâ'ir <gülüyor> rusul ma ve biz sana bundan önceki rasullerin haberlerinden ne anlatıyorsak rasullerin haberlerinden senin kalbine sebat verecek kıssaları anlatıyordur evvela bu Kur'an'ın üzerine nazil olduğu o müstesna şahsiyet Fahri Kainat Efendimizin kalbine sebat vermek üzere bu kıssalar nazil oluyor. Çünkü onun gerçekten Kur'an'ı ilk telakki eden ve aynı zamanda Kur'an'ı ümmete tebliğ etmekle yükümlü olan, tebliğ etmekle kalmayıp ahkamını, hükümlerini gerek kendisinin gerek Ümmetinin hayatına gerek fert toplum ve cemiyet olarak aile olarak gerekse devlet boyutlarında tatbik etmek ve bütün beşeriyete ilan etmek gibi müstesna bir görevle yükümlü olan Yüce Resulün kalbinin bu Kur'an ile sebat bulması gerekiyor. O halde kalbimizde bu Kur'an ile alakalı, bu din ile alakalı, bu dini insanlara, beşeriyete ulaştırmakla alakalı. Herhangi bir zafiyet, bir güçsüzlük, bir takatsizlik, bir tahammülsüzlük gördüğümüz ve hissettiğimiz yerde ilk müracaat edeceğimiz, ilk çalacağımız kapı yine Kur'an-ı Azimuşşan'ın kapısı olmalı. Çünkü bu Kur'an o Yüce Rasul'ün o muazzam görevini ifa edebilmesi için kalbine sebat vermek üzere nazil olmuş ve özellikle kıssalarıyla bunu yapmayı hedeflemiş bir kitaptır. O halde bu kıssaları okuduğumuz zaman faraza davet yolunda dün Türkiye'deydi. Bugün İslam dünyasının çeşitli yerlerinde insanlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için türlü türlü zulümlere maruz kalıyorlar. Öyle mi? <gülüyor> bu zulümlere karşı akideleri inançları üzerinde bütün mahrumiyetlere rağmen onlara sebat veren ve verecek güç nerede? İşte bu Kur'an-ı Kerim. O yüce Resul bu Kur'an sayesinde ashabı ile birlikte bu davanın her türlü zorluğunu taşıdı, yüklendi, her bir meşakkatine sonuna kadar katlandı. Onlara zaaf isabet etmedi Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi. Zalimlerin önünde boyun da eğmediler. Dimdik durmasını bildiler her zaman. Kur'an'ın onlara verdiği Sebat sayesinde ve bir hassa kıssalarda niçin? Çünkü kıssalarda bir sır var. Nedir o sır? Kıssalarda ki sır şu: Davan üzerinde sebat edersen er veya geç gülecek olan sensin diyor. Kıssalar bizim kalbimizde en ümitsiz olmamız gereken zamanda bu ümidi yaşartıyor. Ve diyor ki bize Muh. Aleyhisselamın şahsında 950 yıl davetin her türlü meşakkatine katlanan Muh. Sonunda Allahü Teala'nın kendisine yapıp inşa etmesini iman edenlerle birlikte binmeyi emrettiği binmesini emrettiği gemiyle onu kurtuluşa götürdü. Her zaman için. Müslümanların birer kurtuluş gemisi vardır. Nuh gemileri vardır. Bu gemiyi tanıyacaksınız, bileceksiniz ve ona binmek için elinizi çabuk tutacaksınız. Veya binmek ehliyetine sahip olacaksınız. O gemiye ehil olmayanlar binmedi. Kendileri zaten binmedi. İsteselerdi de binemezlerdi. O gemiye binmenin sırrı Pasaportu veya vizesi neye bağlıydı? Kalaya buna yar kan mana. bu surede gördük, o suresinde gördük. Evladım, gel bizimle beraber gemiye sen de bin dedi. Yani iman et ve gel. O da ne dedi? Hayır iman etmiyorum dedi. Ayet demediğini söyledi. Zikretmiyor ama manası böyle. Ne dedi? Kale se'evi ile cebeli ya'sibuni minel ema' Kale la asimel yevme min emrillah. Dedi ki ben kendimi beni sudan koruyacak yüksekçe bir dağa sığınacağım. Nuh Aleyhisselam'ın cevabı ne oldu? Bugün Allah'ın emrine koruyacak hiç karşı koruyacak hiçbir güç yoktur. İllâ merrahim. Rahmetiyle esirgeyip gemiye binmelerini sağladığı kimseler müstesna. İmanıyla o gemiye binme ehliyetini kazandı. İman etmeden binemedi kimse. Şu anda her birimiz sahip olduğumuz böyle bir ehliyetin kıymetini bilelim, farkında olalım. Elimizdeki bu ehliyet o gemiye binme ehliyeti bizi o gemiye binmeye ehil kılan özellik ne? Vizemiz ne? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demektir. Buna bütün kalbimizle iman etmektir. Sakın bunu kaybetmeyelim. Bir yerlere Yıpratmayalım, değerini düşürmeyelim, kıymetinin farkında olalım. İşte kıssayı okuyan bir kimse, Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binmeye ehil olduğu şuuruyla ne yapar? Kalbi sebat bulur. İman üzere kalbi pekişir. Kalbindeki iman daha sağlam, daha derin köklere var. Lut Aleyhisselam'ın kendisine gelen o değerli misafirleri koruyamaması karşılığında, çaresiz kalması zamanında, kaldığı zamanda ne söyledi? Kale lew ennebi kuvvetun ev avi ila rukni şedid demişti. Keşke size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya pek güçlü sağlam bir mekana, bir korunaga sığınabilseydim o zaman ben size karşı daha güçlü dururdum. Sizin bu masum bu tertemiz misafirlere zarar vererek sizin de her türlü günahı fıskınızı alışa geldiğiniz fıskınızı, fuhurunuzu işlemenize meydan vermezdim. Yani diyor ki bize siz Lut aleyhisselam gibi münkerin her tarafı kuşattığı bir zamanda çaresiz kalabilirsin. Fakat çaresiz kaldığınız zaman bile onlarla aynı safta duramazsınız. Onların karşısında yer alacaksınız. Evet, münkerat, zulüm, fısk, fujur. Adeta denizin bir balon etrafını kuşatması gibi daha farklı bir benzetme hatırıma gelmedi. her taraftan bizi kuşatmış bu oluyor. Fakat biz içinde bulunduğumuz bu suyun tamamıyla kirliliğine rağmen olabildiği kadar kendimizi bu cemiyetin her türlü pisliğinden tertemiz tutmaya ve tertemiz kalmaya gayret edeceğiz. Tıpkı Lut aleyhisselamın ve iman eden ailesinin yaptığı gibi. ...sebat böyle veriyor Kur'an-ı Kerim bizlere. Bunun örneklerini artırmak mümkün. Şuayb Aleyhisselam... ...hiçbir şekilde... ...kavminin hilelerine meyletmedi. Meyletmek şöyle dursun... ...kabul etmedi. Kabul etmek şöyle dursun, reddetti. Onları düzeltmeye çalıştı. Evet... Münkerler içinde yaşadığınız sistemin her kademesini ilmek ilmek işgal etmiş olabilir. Kuşatmış olabilir sizi dört bir yandan. Fakat siz yine hakkın ve hakikatin gerçek bir şahidi olarak bunların karşısında tek başınıza dahi kalsanız dimdik durmasını bileceksiniz. Bunun için de o yüce peygamberler sizin en güzel örnekleriniz olacaktır. Bizim kalbimize bundan sebat veriyor. O büyük şahsiyetler bizim için çok değerlidir. <gülüyor> bize ne mutlu ki daraldığımız zamanda Cenab-ı Rabbül Alemin onları bize örnek göstermiş ve onları bize hatırlatıyor. Üzülmeyin diyor. Siz duruşunuzu olması gerektiği gibi muhafaza ettiğiniz sürece bu zalim ve gaddar toplumun, bu fısk ve fujur cemiyetinin ve sisteminin size zararı olmaz. Tıpkı Lut aleyhisselama, Nuh aleyhisselama, Şuayb aleyhisselama, İbrahim aleyhisselama ve diğer enbiya-i kirama Rusul-u yaşadıkları, içinde bulundukları o hain, gaddar ve çok affedersiniz çirkef toplumun onlara zerre kadar bir zarar vermediği gibi. Onlar zarar görmediler. Tertemiz çıktılar. O pis toplumların arasında sivrildiler. Ayrıldılar. Cenab-ı Allah onları o tertemiz halleriyle ebediyete kadar Kur'an-ı Azimuşşan'ında müstesna örnekler olarak ortaya koymuştur. Resuller, kısaları anlatılan bu peygamberler, beşeriyetin şeref tablosudur. Her birisi apayrı bir şeref tablosu. Tabloları hatta, her bir duruşları, her bir sözleri, beşeriyete şeref olarak yeter de artar bile. İşte bunlar bizim kalbimize ne yapacaktır? Sebat verecektir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in kıssaları, Neredeyse Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar ne yapmıştır? Kur'an-ı Kerim'in dört bir yanına serpiştirilmiştir. Nereye açarsan aç, bir kıssayla karşılaşırsın. Şöyle bir 10-15 sayfa kadar okudun mu, mutlaka bir kıssa veya bir kıssaya bir gönderme bulursun. Az veya çok bulursun ama. Ve her bir kıssanın sana anlattığı bir şey var. Bir çok şey var hatta. Ve özellikle peygamber kıssaları. Şimdiye kadar alışa geldiğimiz peygamber kıssaları, şimdiye kadar derken ilk gördüğümüz bu 11 sureden bahsediyorum. Alışa geldiğimiz kıssalar ne? Her bir peygamberin bir kıssasının bir bölümü bazen benzer bölümleri bölüm bölüm serpiştiriliyor. Aleyhisselam'ın mesela bütün kıssası diyelim ki ne Kasas suresinde geçiyor, ne Taha suresinde, ne Araf suresinde, ne de başka bir yerde. Her bir yerde bir yer veya birkaç sahne geçiyor. Çünkü o surede onlar yetiyor, gerekiyor. Surenin şahsiyeti, kişiliği gereği, kimliği gereği. Burada göreceğimiz Yusuf Aleyhisselam kıssasında... Dediğimiz gibi alışa geldiğimiz tarzdan farklı bir kısa ile karşılaşıyoruz. Bu yönüyle Yusuf Suresi Kur'an-ı Kerim'de benzersiz bir suredir. Bir peygamberin kıssası ne ondan önceki surelerde ne ondan sonraki surelerde baştan başlayıp sonuna kadar devam etmiyor. Her bir surede bir peygamber kıssasının bir bölümü veya bir iki sahnesi Diyelim bir yerindeyse yer alıyor. Hayatının daha doğrusu kıssanın başından sonuna kadar tamamı yer almıyor. Ama pek çok hikmetler dolayısıyla kimilerine zaman zaman yer yer kimilerine belki surenin sonuna geldiğimiz zaman bir çoğuna işaret etmeye veya bir kısmına daha doğrusu çoğuna değil bizim gücümüzü aşar bir kısmına işaret etmeye çalışacağız. Bu işaretle mümkün mertebe şimdiye kadar yaptığımız gibi Olabildiğince benim takatim sınırlı. Hepimizin takati sınırlı. Kur'an-ı Kerim'in ne kadarını, ne kadarının zevkine varabiliyorsak, vardırabiliyorsak varmaya gayret edeceğiz, vardırmaya gayret edeceğiz. Sure, birçok sure gibi Kur'an-ı Kerim'de elif, lam ra dediğimiz mukatta harflerden Üç tane harf ile başlıyor. Elif, lam, vera. Mukatta harf dediğimiz... ...bir kelime değil. Ayrı bir hece. Yani ayrı birer hece harfi. Dediğimiz alfebe harflerinden... bir ve ...birden... ...en az bir... ...kaf gibi, nun gibi... ...bu şekilde başlayan sureler var. Bir de... ...kaf ha ya aynsat... ...hamim sin kaf gibi... ...efendim kaf ha ya ayn sad 5 harf. hamim mim ayn sin kaf 5 harf. 5 harf kadar başlayan, devam eden kombinasyonlar var. Bu surelerin yani mukatta harfler dediğimiz bu harflerle başlayan surelerin hepsinin önemli ortak bir özelliği var. İster elif lam mim, ister elif lam ra, ister elif lam mim ra İster hamim, ister kafaya insat gibi surelerin çok büyük çoğunluğu doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen vahiyden bahsederek başlıyor. Kur'an mucizesine dikkat çekiyor. Niçin? Çünkü bu mukatta harflerin kendileri baştan beri derslerimizi takip edenler hatırlayacaktır. Bakara suresinin tefsirine başladığımız sırada da belirttiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'in eşsiz ve ilahi bir mucize olduğunun bir göstergesi ve bir işaretidir, bir anlamıdır. Yani diyor ki özellikle Araplara ve dolayısıyla Kur'an'ın benzerinin getirilebileceğini düşünen, hatırına getiren herkese bakınız diyor. Bu Kur'an sizin kullandığınız, bu harflerden teşekkül eden kelimelerin meydana getirdiği cümlelerle ortaya çıkmış ayet ve surelerin toplamından meydana gelmiştir. Sizin kullandığınız harf ve kelimelerden meydana gelmiş olan bu kitap, bunun kelimelerini, harflerini siz de kullanıyorsunuz. O halde buyurun bu kelimelerin, bu harflerin, bu cümlelerin benzerini siz de ortaya koyunuz diyor. Bunu dediğimiz gibi az önce de hocamızın soru sorarken işaret ettiği gibi bunun zevkini veya mahiyetini tam anlamıyla kavrayıp idrak edebilmek Arapçayı sıradan bilmekle değil. Anlarsınız bunu. Ama şunu da belirtelim ki bu dili ne kadar etraflı ve derinlemesine bilirseniz Kur'an-ı Kerim'in bu mucizevi hüviyetini, kimliğini, vaziyetini de o kadar derinliğine idrak edersiniz. Bir örnek olur mu bilmem ama hatırıma gelmişken söyleyeyim. Büyük bir dil alimi aynı zamanda ve büyük bir kelam alimi Ebu Bekir al Bakillani. Aynı zamanda e, ifadelerinde ise diplomat zamanının e, Abbasi hükümdarı onu Bizanslılara esis e, şey göndermiş, elçi göndermiş. Büyük bir belagat ustası, dil ustası i̇caz Kur'an diye bir kitabı yazıyor. Yani Kur'an'ın benzerinin meydana getirilmesinden beşeriyetin aciz kaldığı veya beşeriyeti aciz bırakması manasına. Yani Kur'an mucizesi diyelim. Ve kitabını şu usulle yazıyor. Diyor ki Araplarda edebi anlatım noktasında kullanılan teknikler nelerdir? Biz Türkçe'de buna belki edebi sanatlar diyebiliriz. Ne kullanılmış? Teşbih bütün türleriyle kullanılmış. Ne kullanılmış? Mecaz bütün türleriyle kullanılmış. İstihareler, bilmem neler, emsal yani misallendirmeler. Örneklerle açıklamalar vesaire vesaire. Ve bütün bu alanlarda Arap edebiyatında bilinen en üstün örnekleri getirmiş. Diyelim ki Arapların kullandığı en yüksek benzetme ve istiareleri teşhisi vardır bilmem nesi vardır ne kadar varsa. Her türlü istiareyi örnekleriyle beraber en yüksek örnekler bunlardır diyor. Ve bunları diyor ki bunlar yüksek örnekler doğru. Fakat Kur'an-ı Kerim'de biz bunun aynısı vardır desek Kur'an-ı Kerim'e diyor haksızlık olun ifade yerindeyse. Kıyas edilmeyecek kadar büyük örnekleri var. Bunları geride bırakır diyor ve bir örnek veriyor. Bu arada verdiği örneklerden birisi daha doğrusu. Zekeriya Aleyhisselam'ın yaşlandığını, zayıfladığını, güçsüz ve takatsiz kaldığını anlatan Meryem Suresi'ndeki birkaç kelimelik kısacık bir ayeti zikrediyor. Kâle inni wahana'l azmu minni veshtala'r ra'su şeyba. Dedi ki: Rabbim benim kemiklerim zayıfladı ve agaran saçlarım alev alıp tutuştu. Böyle bir benzetmeyi diyor Araplar şimdiye kadar yapabilmiş değildir diyor. Şimdi biz tercüme ederken yine baya edebi güzelliğini anlatımını kaybediyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de gerçekten ve işte ale râsü şeybe. Üç kelime. işte ale yandı. Alev alıp tutuştu. Er râs. Benim bu başım şeybe ağarması suretiyle. Yani saçının beyazlığını, aklını, o aklının parlaklığını, aydınlığını çok hızlı bir şekilde yayılan bir aleve. Ama dumansız, parıl parıl bir ateşin alevine benzetiyor. Üç kelimeyle. İşte bu zevk veya bunun mucizesi bu alanda bunu ne kadar çok idrak edebilirseniz, böyle bir şeyi anlatmak için buradaki edebi sanatları vesaireleri falan bazen bu üç kelimeyi sadece edebi yönden tahlil eden, Açıklamaları okursanız bakarsınız ki 104 sayfa tutuyor. Mübalağasız söylüyorum. İşte kimi zaman böyle okuyarak kimi zaman kendiniz bunun zevkine vararak şey diyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesi o zamana kadar Arapların benzeri hususları anlatmakta kullanmadıkları tabirlerle ortaya çıkıyor. Mesela ve عنده مفاتيح الغيب diyor. Gaybın anahtarları onun yanındadır. Bu da üç kelimelik bir tabir. Bir anlatın. عنده مفاتيح الغيب 3 kelime. Araplar diyorlar yine belagat alimleri Bakillaniden başkaları da diyorlar ki Araplar şimdiye kadar bir varlığın bilgisinin sonsuzluğunu anlatmak için veya genişliğini anlatmak için hiçbir edebi eserinde veya anlatımında böyle bir tabir kullanmamışlar. Bilmiyorlar. Bir kişinin bilgisinin genişliğini anlatmak için kullandıkları azami ifade derya gibi bir alimdir. Daha ötesi yok diyor. Ama... Gaybın anahtarları onun yanındadır. Bir, gayb nedir? İnsan bilgisinin dışındaki alandır. İki, anahtar neyi ifade eder? Anahtar bir eve nisbetle ne kadardır? Buranın anahtarı buraya göre nispetle düşün. Oranı ne? Bunu da düşüneceksin. Ve o anahtarlar onun yanında. Senin elinde ona dair bir şey yok. Aynı anda ne kadar çok şey anlatabiliyor? Gayb anlatılıyor. Gaybın ilminin sonsuzluğu anlatılıyor. <gülüyor> mefatih dediğimiz Arapçada çoğul var. Çoğulun çoğulu var. Bir de sonsuz çoğulluk anlamında bir kip var. İşte bu mefatih o kiptir. müntehal cum'u dediğimiz... Çokulların son noktası. Artık ondan daha çokulu da Arapçada yok. En ileri derecede anlatıyor. Demek ki bu anahtarların kendileri sonsuz. Anahtarların kendileri sonsuz. Gaybın kendisini nasıl düşüneceksin? Ve bunun onun yanında dolayısıyla bizim bildiğimizle onun, bildiğimiz, onun bildikleri arasında bir mukayese yapmaya kalkışmak akla zarar. Böyle bir şey olmaz. Bu şekilde Kur'an'ın anlamını idrak ederek ve bunlar üzerinde tefekkür ederek veya tefekkür etmene yardımcı olacak kaynaklara müracaat ederek Kur'an-ı Kerim'in bu manada zevkine varılır. İşte elif, Lam ra dedikten sonra Cenab-ı Allah tilke ayatü'l kitabil mubin İşte bunlar, tilke ve zâlike, hani Bakara suresinde geçiyor ya, Elif, Lâ, Mim, Zâlikel, Kitâbul, Aleyve, bunlar uzak için ismi işarettir. Bazen yakın olan bir şeye uzak ismi işaret, işaret ismi kullanılması, o işaret olunanın değeri dolayısıyladır. Kıymetinin yüceliğini anlatmak içindir. Adeta şöyle, şu yüce ayetler var ya, şu yüce ayetler var ya, öyle buradaki gibi böyle değil manasına. Yani uzaklaştırarak onun ne kadar kıymetli olduğuna temas etmek istiyor. Bu da bir edebi anlatımdır. Şu yüce ayetler var ya, işte bunlar her şeyi apaçık bildiren kitabın Ayetleridir bu ayetler. Şu yüceler yücesi. Şu yücelerde olanlar var ya onlar her şeyi apaçık beyan eden Kur'an'ın ayetleridir. Kitabın ayetleridir. Neyi açıklamış bu kitap? Dünya hayatıyla alakalı olarak bize helalı haramı açıklamış. Hadleri açıklamış. Şer'i hükümleri açıklamış. Ve ahiretimizde varacağımız neticeyi, neyle karşılaşacağımızı açık seçik belirlemiş. Bu din kadar ahireti açık seçik belirgin anlatan ikinci bir inanç sistemi yoktur. Çoğu zaman insanlar işte İslam'ı beşeri sistemlerle, dünyevi boyutlarıyla kıyaslarlar ve İslam'ın üstün olduğunu anlatırlar. Bu çok yetersiz bir karşılaştırmadır veya yetersiz bir anlatım üslubudur. Bu din sadece dünyanın görünen ve cáiisiyle ilgilenen bir din değildir. Aksine bu din Sadece hatta bu Kur'an-ı Kerim sadece dünyanın görünen veçhesiyle yetinenleri küçümsüyor. Kafirleri Ya'lemune zahiran min hayati dünya diye Kur'an-ı Kerim şey diyor yani onların bilgisizlerini bilgilerinin yetersizliğini ifade ediyor. Onlar ancak dünya hayatının görünen kısmının, görünen kısmının bir bölümünü biliyorlar. Vahirem min el dünya, dünyanın dünya hayatının görüneninin bir cüzünü bir bölümünü biliyorlar, onu da tam bilemiyorlar. Ahiretten yana ise basiretsizdirler diyor. Hiçbir şey bilmiyorlar, basiretleri orada tamamen kördür, sıfırlanmıştır. Ama bu din bize dünyamızı da, ahiretimizi de. ...en ufak bir kapalılık kalmayacak şekilde açıklamış bir dindir. Bu kitap böyle bir kitaptır. Ve ikinci ayet bakın çok anlamlı. Anlamlı olduğu kadar... ...bizi birileri bu dilden ve bu harften... ...mahrum bıraktıkları için... ...ve biz de mahrum kalmakta ısrarımızı sürdürdüğümüz için ne kadar büyük bir cinayetle karşı karşı olduğumuzu tasavvur edelim. Ne diyor? İnna enzelnâhu Kur'anen Arabiyyen leallekum ta'kilûn Allah Allah Biz olur ki akledip kavrarsınız diye şüphesiz bunu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Burada vurgu, Kur'an'ın Arapça olması üzerindedir. Niçin? Leallekum <gülüyor> te'akilûn. Bu diliyle Kur'an'ı anlamaya çalışırsanız belki, olur ki, akledebilirsiniz, kavrarsınız. Bazı aslen önceleri gavur olanların Müslüman olmaları bu yönüyle beni şahsen hayran bırakmıştır. Adam Müslüman olduğunun ertesi günü Arapça öğrenmeye başlıyor. Müslüman olduğunun ertesi günü. Bu Allah'ın izniyle İslam'a gerçekten sağlam bir adım atmış oluyor. Biz aslında bunu öğrenebiliriz. İnanın yaşını başını almış hele eğitimli bir insanlara Arapçayı kendi kendisine yürütebilecek, götürebilecek bir şekilde öğretmek onların gayreti, metodun güzelliği sayesinde bir seneyi almaz. Günde 3 saat ortalama haftada eder 18 saat 20 saat hadi biz 15'e indirelim. Haftada 15 saatlik bir ders artı 8-10 saat öğrencinin çalışması sağlam ve güzel bir metotla bu dilin bu dilin kişinin tek başına öğrenilmesinin devamı için yeterlidir. Fakat her ne hikmetse bu memlekette bir türlü Arapça kolay ve güzel bir şekilde öğretilemiyor. Bu işte özel bir kasıt mı var? Niyetler sağlam olmadığı için Allah mı muvaffak etmiyor bilmiyor. Onun sebeplerini araştırmak gerek. Fakat niçindir bu bilmiyor. Neden İngiliz gavuru gittiğin zaman sana altı ayda bu işi öğretebiliyor da? Niye biz bunu yapamıyoruz? Amerikan gavru gittiğiniz zaman sana altı ayda bunu tek başına takır takırayım da Arapça konuşacak kadar öğretebiliyor niçin şey yapıyor Nasıl oluyor bu iş? Ben de bilmiyorum. Ya niçin biz yapmıyoruz bunu? Bunun sebebirleri üzerinde durmak lazım. Geçelim onu. Velhasıl bu dilin, daha doğrusu bu kitabın anlaşılmasının, bu kitabın akledilmesinin, en önemli anahtarı, malzemesi, altyapısı bu kitabın dili olan Kur'an-ı Kerimdir. E bizim için de böyle değil mi? Biz birbirimizi konuşmasak nasıl anlayacağız? Ne diyor Ar Rahman suresinde Cenab-ı Allah? İsteydu billah er Rahman, insan, allamahu'l beyan. Bitti. Allah'ın bize öğrettiği bir şeydir. Bu beyan ile mubin, birinci ayet-i kerimede aynı köktendir. Beyan açıklamak, ona kendisini açıklamasını, meramını ifade etmesini öğretti, diyor Cenab-ı Allah. Kur'an'ı öğrettiği gibi, ona beyanı da öğretti. Kur'an'ı indirdiği gibi, insana beyanı da öğretmiştir. Kur'an da diyor ki, benim beyanım da Arapçadır. Diyor ki benim beyanım Arapçadır. Benim beyanımın mübinliğinin açık seçikliğinin farkına varmak isteyen, benim dilimi öğrensin diyor. Benim yaşım geçti diyenler, Üç tane çocuğu varsa hiç olmazsa çocukların birisine bu dili öğrensin, öğrenmesini sağlasın. Bu din, bu dil ile korunur ben size söyleyeyim. Bu dini, yani Türkiye'de koyu bir cehalet dönemi geçti değil mi Cumhuriyet'in ilk yıllarında? Sebep ne? Bu dinin dili yasaklandı. Bu din, bu dille öğretilmedi. Hiçbir şekilde hatta öğretilmedi. Bu dine gidecek yol harflerinden geçiyordu. Harfleri yasaklandı. Onun için... Sana karşı olanlar neyi nasıl yaptıklarını niçin yaptıklarının bilincindedirler ey Müslüman. Sen de bir işi yapmak istediğin zaman nasıl yapacağının bilincinde ol. Bu budur. Elif, lam, ra diye öğrenerek başlayacağız hayata. Biz ise ne yapıyoruz? Ömrümüzün yarısı geçtikten sonra ya şu Arapçayı bir öğrenebilsek. Veya ya ben Arapçayı bu kadar zamanda nasıl öğrenebilirim? Geçen sene yine buralarda ufak bir anekdot olarak anlatayım. Birisi hocam Arapçayı ne kadar sürede öğrenebilir dedi. Dedim mesleğiniz ne? Kuyumcu dedi. Kendisi şu anda belki burada yok. Gıybet değil bu olan bir şeydir. Kuyumcuyum dedi. Kuyumculuğun üzerinde çalıştığın alanı bilmiyorum. Hangi alanda çalıştığını. Fakat kaç yılda öğrendin bu işi? Kuyumculuğun bu dalını 15-20 yıl oldu dedi. Anladım dedi. Ondan sonra ne demek istediğini ziyade anladım dedi. E dedim yani Arapçaya bir başlangıç. Biz bizim ömrümüzü tüketiyoruz. Tüketiyorlar öyle bir sistem kurulmuş. Halbuki tamam hay hay varsın ilk dili olmasın. Okulda öğreneceği ikinci dil Avrutsun Arapça kardeş. Biz o zaman insanlara dini öğretmek için o kadar yorulmayız inanın. Yolu daha çabuk, daha kestirmeden gideriz, daha hızlı ilerleriz. Velhasıl onlar ayrı meseleler. İlgili bu işin sorumluluğunu taşıyanlar bir de bu işin bu tarafına baksınlar deyip geçelim. Şimdi o halde bu Kur'an-ı Kerim'i iyice akledebilmenin yolu onun dilini onun beyanını iyice anlamaktan geçer. Bilmekten geçer. Şimdi 3. ayet-i kerime dersimize başlarken temas ettiğimiz Hud suresinin sonundaki 120. ayet-i kerimeyle doğrudan irtibatlı. Çünkü biz sana bundan önce bütün rasullerin haberlerini kıssalarını anlatıyorduk derken burada diyor ki yine Nahnu naqissu biz sana anlatıyoruz kıssalarını anlatıyoruz. Ama nasıl kıssalar? O kıssaların farkında olalım. Nahnu naqissu aleike al qisas. Allah. Gerçekten öyle. Biz sana kıssaların en güzelini kıssa anlatımının en güzelini anlatıyoruz. Bir kıssa en güzel şekliyle nasıl anlatılıyorsa ve en güzel kıssa neyse onu sana anlatıyoruz neyle yapıyoruz bunu bimâ evhaynâ ileyke hâzel kur'ân sana bu Kur'an'ı vahyetmek suretiyle sana bu Kur'an'ı vahyetmemiz suretiyle sana kıssaların en güzelini kıssa olarak anlatıyoruz en güzel kıssayı anlatıyoruz. Halbuki sen bundan önce gafillerden idin. Bundan önce bu işlerden habersiz olan bir kimse olsan dahi sana bu Kur'an'ı vahyetmemiz yoluyla kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Kıssa kelime olarak Arapça'da Kassal eferden geliyor. Kassal efer iş sürmek demek Türkçe'deki iş sürmekten geliyor. İş sürmekle aynı anlamda. Yani biz sana izini süreceğin arkasından gideceğin adım adım takip etmen halinde sana çok faydaları olacak, çok güzelliklerini göreceğin en güzel şekliyle kıssaları bu Kur'an'ı vahyederek anlatmış oluyoruz diyor. Böylelikle daha surenin başında Kur'an hem bizim dikkatimizi toplamamızı sağlıyor ve istiyor hem de bizi karşı karşıya kalacağımız kıssa ile alakalı olarak ne yapıyor? Ruhen, fikren, zihnen hazırlamış oluyor. Bu alelade bir şey değil diyor. Yani günümüzün romanlarından bir roman okumayacaksın. Veya geçmişte fark etmez. Okuyacağın bir roman değil. Bir hikaye değil. Romanı hikaye okursun. 500 sayfa, 600 sayfa, 2 cilt, 3 cilt falan. Ondan sonra belki 2-3 cümle ibret çıkartırsın. Yarım sayfa ibret çıkartırsın. Mümkündür. Fakat bu öyle değil. Kıssaların en güzeli. Araplar bu arada Romana kıssa diyorlar biliyorsunuz. Romanın Arapçası kıssa. İki tane sen. Kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Ama Araplar bu kıssa üslubunu bilmiyorlardı. Ha bu arada bir de söyleyeyim. Kıssadan hisse dedikleri de buradan geliyor zaten. Yani bir olay anlatılacak. O olaydan bir hisse çıkaracaksın kendine. Bir pay alacaksın ki o kısanın faydası olsun. Bir kulaktan girip öbüründen çıkmasın. Kıssanın gayesi var çünkü. Kıssanın amacı var. Ne? O kıssayla Kur'an seni bir yerlere taşımak istiyor. O kıssayla Kur'an sana bir Benzer hadiseler karşısında o kıssanın gerçek kahramanlarının, önder kahramanlarının, örnek kahramanlarının tutumunu takınmayı öğretiyor sana. Böyle olacaksın diyor. Bunlar gibi olacaksın diyor. Ashab-ı uhdudu anlatırken bizden ne istiyor? Akideniz üzerinde sebat göstereceksin diyor. Çünkü sizden öncekiler ateş kazılmış ateş doldurulmuş kazılmış hemdeklere atılmak pahasına da olsa akidelerinden inançlarından zerre kadar taviz vermediler. En güzel kısa bu. Bu alanda en güzel örnek bu. İbrahim aleyhisselamı ateşe attılar. Ey İbrahim diyor benden bir şey istiyor musun diyor Cebrail aleyhisselam ve diğer melekler sırayla senden yok diyor. Ama Rabbimse benim halimi biliyor diyor. Allah Allah. Senden? Aa, sen de benim gibi memur bir kulsun. Emir kulusun sen de ey Cebrail, ey Mikail, ey İsrafil. Hepiniz öylesiniz. Ben beşer arasında bir memur, siz melekler arasında bir memursunuz. Rabbimse halimi biliyor. Kısa bu. Anılacak hisse de belli. İşte Peygamber Aleyhisselatü da üstelik bir de Kur'an'ın bir mucizesi ayetin temas ettiği bunları bilmiyordu. Böyle bir olaydan habersizdi. Anlatılıyor. Bu da ayrıca bu kitapta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına ait onun tarafından eklenmiş haşa, tek bir harf, tek bir hareket dahi yoktur. Hiç. Bu kıssada bile. Aa, geçmişte de, Velid bin Mughire, bakıyor ki Muhammed aleyhissalatü selam kıssalar anlatıyor. O da İran'a gidip gelen birisi bir gün çıkıp diyor ki gece toplantısında veya Kabe'nin etrafında oldukları bir zamanda Kureyş meclisinde diyor ki Muhammed size çeşitli peygamberlerin geçmiş kavimlerin kıssalarından bahsediyor. Ben de sizlere Rüstem'den İsfendiyar'dan İste, şundan bundan bahsedeceğim diyor. Akıl ve nasipsizlik bu kadar olunca Diyecek hiçbir şey olmaz. Rüstem'in, İsfendiyar'ın kıssalığı veya anlatılanları başından geçen olaylar, bilmem neler, hiç bunlarla kıyas edilir mi? Biz tenezzül edip onlara bakmayız bile bu gibi maksatlarla. Evet, şimdi hemen başlıyor. O vakit epey geçmiş, biraz dinlenelim o zaman, ondan sonra öbür ayete başlayalım.